Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatu Vesselamu ala Resulillah Her şey Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yüzü suyu hürmetine mi yaratıldı? Bu hususta rivayet edilen ve hadis olduğu söylenilen bir uydurma söz var. Bu levlake levlak ve ma halaktul eflak yani sen olmasaydın alemleri yaratmazdım şeklinde. Bu e, uydurma hadisten şu anlaşılıyor. Yani bütün yaratılan her şey Hz. Muhammed Aleyhisselam için yaratılmıştır. Bu, bu cümleden anlaşılan bu. Ama işin doğrusu şöyle kardeşlerim. Söz konusu hadis kutubu siddete geçmemektedir. Uydurma bir rivayettir. Yani bütün hadis kaynakları e, bunun uydurma olduğunu belirtmişlerdir. Bırakın birinci hadis kaynaklarını, ikinci sınıf hadis kaynaklarında bile bu hadise rastlamak mümkün değildir. Ancak bu, e, Acluni'nin Keşful Hafa isimli eserinde geçiyor. Tabi Acluni bunu uydurma hadislere örnek olması bağında eserini almıştır. Ancak bir takım insanlar, Acluni'nin eserinde geçen bu rivayeti, kaynak göstererek kitaplarına almışlar ve dipnotunu açıklamasına bakılmaksızın sahihmiş gibi hatta kutsi hadis şeklinde yayılıp gitmiştir. Oysa bu uydurma bir rivayettir. Peki, bütün her şey Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yüzü suyu hürmetine mi yaratıldı? Yani Kur'an'da böyle bir ayet var mı? Hayır. Aksine şöyle bir ayet var. Zariyat suresi 56. ayette. Estaizu billah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabuduni. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani demek ki yaratılış gayesi amacı neymiş? Cinlerin ve insanların yaratılış gayesi ancak kulluk ve ibadet etmek. Demek ki böyle olmuş olsaydı e, yaratılış sebebi ben e, kulun Muhammed için yarattım buyururdu ve bize gerekli açıklamayı yapardı. Demek ki bu batıl bir söz, hadis olmayan uydurma bir rivayet insanları böyle yanlış düşüncelere sevk etmiştir. E, o halde kardeşlerim e, bu uydurma rivayetle amel etmek caiz değildir. E, bu yanlış bilgi düzeltilmelidir ve her, her tarafa bu yanlış bilgi ulaştırılmalıdır. Çünkü Peygamber Efendimizin söylemediği bir sözü ona mal etmek büyük bir günahtır. Ve itikadımızı bozmaktadır. Birçok insanın yanlış bir itikada sahip olmasına neden olmaktadır. Çünkü kutsi hadis olarak bilinen bu rivayet gerçekten de insanların itikadında büyük sıkıntılara neden olmuştur. O nedenle insanlara bu konuda elimizden geldiği kadar bilgi vererek uyarmak zorundayız ki bu yanlış itikat son bulsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.